Nakşibendi tarikatının birinci esası, ehli sünnet itikadı ve dört mezhepten biriyle amel etmektir. Sadat ve bilhusus Nakşi'nin imamı, Şahı Nakşibendi'nin tasrih etmiş olduğu üzere, vazgeçilmesi mümkün olmayan en yüce esas, şeriatin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından sakınmaktır. Haşiye 21 Ehli kemalin ittifakıyla, Nakşibendi'nin birinci esası, temel ve kaidesi, ilk olarak ehli sünnetin itikadı üzere inancı doğrultmak, dört mezhepten biri ile ameli güzelleştirmek, bununla beraber üçüncü olarak da kalbi günah işlemekten ibaret isyana, emirleri terk etmekten ibaret fıska sirayet edecek düşüncelerden temizlemektir. Herkesce malumdur ki, Ali Nakşibendi tarikatının medarı, Tashihi itikat ve dört mezhepten biri ile amel etmek üzere iki asıldır. Allah Teala saadatların sırlarını yüceltsin, kalplerinden feizleri bize ifaze etsin. İşte görüldüğü gibi üstad-ı azam Tashihi itikat ve dört mezhepten biri ile tashihi amel üzerinde Nakşibendi tarikatinin merkezlendiğini açıkta söylemektedir. Bina analey Nakşibendi tarikatine mensup olup, kitap okumaktan ve ulemadan soru sormaktan çekinen ve ehli sünnete göre tashihi itikat etmeyenin, tarikatın aslına muhalif hareket ettiğine de işaret etmektedir. Nitekim ileride bunu bir daha açıklayacaktır. Metin Hatta bunu o kadar mühimsediler ki, kemaliyet derecelerinin zirvesine ulaştırıcı olarak bu esas, tek başına kafidir dediler. Bunun için ruhsat ve bid'atlerden sakınmakla vecibelerini kemaliyle yerine getirmek, mekruh ve haramdan sakınmak esastır. Hatta evlanın hilafı ve tenzihi mekruhlar bile nisbet ve huzuru görmeye engeldir diye hükmettiler. Zira bu tarikatı âliyenin temeli zatî mehabbet ve gayret olmakla birlikte, sofilerde bu ikisi sebebiyle görülen münasebetsiz lakırdı, saçma sapan hezel ve şatahatlardan münezzehtir. Gerçek şudur ki, mahabbet ve gayret çoğu zaman insanı, nefsini ve lehinde olan faydayı görmemeye, şeriatin muhalifine ve fitnelere düşürür. Bir de mahabet ve gayretin gereği olan sekir ve nefsi görmemek, şahsa galebe çalmakla şeriatin hudutlarını bile unutturur. Halbuki şeriatin hududuna tecavüz etmek, mehabbet ve gayrete engeldir. Bu sırra binaendir ki, emanetten ibaret muhabbet ve gayreti yüklenmekte, gök, yer ve dağlar endişe ederek korktular. Hakikaten yüklenilmesi çok ağırdır. Hatta ve hatta mahlukatın en şereflisi bile, mehabbetin fitnesinden Allah Teala'ya sığınmıştı. Nitekim Mevlamız Hafız Şirazi, bu hikmet ve sırra işareten şöyle demişti. Gerçek şudur ki, evvelde mahabbet ve aşk kolayca tezahür etmemişti. Sonra aksine birçok müşkül ve zorluklara girmekle tezahür etmişti. Çok zamanlarda görülür ki mahabbet, uygunsuz hatta mideyi bulandırıcı söz ve hareketlerin meydana gelmesine, ehli sünnet ve cemaatin görüşlerine muhalif inançlara ve doğru olmayan birçok hareketlere sebep olur. Ez cümle birçok cühala tabakası hallerine kendi vicdanlarını şahit ederler. Vicdanları Allah Teala'dan ve onun resulünden uzaklaşmalarını icap ettirir. Hallerini de kurbiyet olarak telakki eder ve şöyle derler. Vicdanımızın hasabınca bizler kuvvetli nispeti meşrebimizde buluyoruz. Hey hat bu ne kötü hal. Keşke onlar şer'i şerifi bildiren Peygamber aleyhissalatü vesselamın hatırına vicdanlarını terk etselerdi. Ah, ah, ah! Keşke onların cezbeleri şeriatin hududuna göre müsbet ve muvafık, kendi vicdanlarından hariç ve muhalif olsaydı. Ah, keşke şeriate göre hayır amelleri işlemeye koşmuş olsalardı. Gerçekte şeriatin hudud ve hükmüne muhalif olduğu halde, Kendisinde bir de cezbe meziyetine inanan kimselerin sıratı mustakime döndürülmeleri yüz tane gafili yolda yürütmekten daha zordur. Başkasını irşad etmek yahut kendisini tarikatte bulundurmak maslahatı için vicdanı araya sokmak gibi işten ihtiyat olarak kaçınılsın. Meğer ki şeriatın apaçık bir hükmü olsun. O konumuzun dışındadır. Nasıl olur ki bir şahıs şu şöyle, bu böyledir vehmiyle bir maslahata binaen bir mekruhu ya da haramı işleyebilir. Şüphesiz herhangi bir maslahat için bir mekruh veya haramı irtikab etmenin imkanı yoktur. Ey Yüce Rabbimiz! Bizleri, ashab ve peygamberimizin yolu olan sırat-ı mustakime ilet. Nefsimizin bize süsleyerek gösterdiği umum hurafelerden koru. Hakikaten nefsimiz, kendisine bir pay olur diye ancak hoşuna geleni tercih eder ve ona koşar. Allah Teala Hazretleri şeriatı bildiren Peygamberimizi bizden taraf mükafatlandırırsın. Ne güzel o. Eğer bize onun beyan ettiği şeriatin hududu olmasaydı şüphesiz nefs birçok çirkin şeyleri güzel, öldürücü zehiri şekerden tatlı, baldan lezzetli gösterecekti. Neticeyi meram. Muradına kavuşmayı dileyene, bil husus dilek ve talebinde ciddi olana ve Nakşibendi tarikatinin talibine ehli sünnet imamlarının görüşlerine göre itikadını tasih etmek vaciptir. Ehli sünnet imamları başta Şeyh Ebu Hasan eş'ari ve İmam Ebu Mansur Maturididir. Rabbimiz Teala onların ruhlarını tenvir etsin. Şeriatin muhakkikleri çok cüz'i meselelerde onlara muhalif hükmetmişlerdir. O cüz'i meseleler müstesna olmak üzere, her kim olursa olsun, hükmü her iki imama muhalifse reddedilir ve ona iltifat da edilmez. İster ikisinin kanunları, usul ve kaideleri dışında hükmeden arif, mutasavvıf, müfessir, muhaddis olsun. Fukahanın dışında her kim olursa olsun, muhalefet ettiği yerde içtihadına bakılmaz demek istiyorum. Bu ümmet, o iki zevatı kemali kabulle telakki etmiştir. Onlardan başka birçok muteber imamları nazara itibara almamıştır. Bilhusus, başkalarının keşiflerini, birçok hataya muhtemel meseleleri ve ayet ve hadisleri tevile kalkışan mutasavvıfların görüşlerine hiç mi hiç itibar etmemiştir. Edilmez de. Bina analey böyle mutasavvıfların sermayeleri isabet ve hataya muhtemel olan keşifleridir. Ona da hiç bakılmaz. Hatta mutasavvıfların muhakkikleri bile keşfe itibar yoktur diye apaçık hükmettiler. Onlar böyle demekle bizi uyarmışlardır. Ehli hakikat keşfe itibar yoktur demekten kaçınmamışlardır. Zira ali maksatları Allah Teala'nın zatı ve rızasıdır. Allah Teala sırlarını yüceltsin. Hayrı ile mükafatlandırsın. Gerçekte Allah Teala onları insanların hidayetine rehber olarak yaratmıştır. Tabii ki onlar cidden Allah'tan korkarlar. Fitne ve dalaletten sakınırlar. Ayrıca her bir ilim ehlinden ihtisas gördüğü mesele öğrenilir. Zira Allah Teala ilmi kulları arasında taksim etmiştir. Onlardan bir kısmını itikadi meselelerde, bir kısmını fıkıh, bir kısmını tasavvuf ilminde bilgin kılmıştır. Şüphesiz her biri kendi branşının dışında muteber değildir. Nitekim İbn Hacer Heytemi İmam Cezeriyi tecvid ilminde İmamul Harameyn ve babası Şeyh Muhammed Civeyni gibilerden daha fazla tercih etmiştir. Halbuki kendisi ve babası hakkında ''Eğer zamanımızda bir nebi olsaydı, bunlar olacaklardı.'' denilmiştir. Nasıl tercih etmesin? Şüphesiz ki, mesela iplik ucuz olmasına rağmen, en bahalı inci ve cevherleri satanların dükkanında bulunmaz. Ali ve Yüce Nakşibendi tarikatının temeli, dört mezhepten bir mezhebin fıkhi ile amel etmektir. Nakşibendi saliki, İtikadi meselelerini en güzel bir surette düzelttikten sonra, dört mezhepten biriyle amel etmek için fıkhi hükümlerini öğrenmelidir. Tarikati âliye bu temeldir. allah Teala, müçtehit imamlarımızın sırlarını yücelsin. Ruhlarını mukaddes ve merkatlerini tenvir eylesin. Bizi de onların gittikleri hidayet yollarına iletsin. Ve siretleriyle de bizleri ahlaklandırsın. Salik, taklit ettiği mezhebin en seçkin görüşünü tercih etmelidir. Zira taklit edilen mezhepte de sahih olmayan söze göre amel etmek caiz değildir. Nasıl caiz olabilir? Bu Ali tarikatın usulüne göre en kuvvetli ruhsatla bile amel edilmez denildi. Kaldı ki zayıf bir sözle amel etmek hiç mümkün değildir.